Önce sağlık. Hazırlayan ve sunanlar Ayşegül Tözeren ve Selim Badur. İyi günler sevgili Açık Radio dinleyicileri. Ben Selim Badur. Ben Ayşegül Tözeren. Efendim 27 Ocak 2023 95.0 Açık Radyo'dayız ve bir Cuma günü her zaman olduğu gibi saat 13'te yeni bir önce sağlık programındayız ve ben yine her zaman olduğu gibi Ayşe Gül'den konumuzu tanıtmasını rica edeceğim. Değerli konumuz bu sefer yeni kitabıyla geldi çok heyecanlı bir program konumuz Profesör Doktor Taner Gören. E, Taner hocamızı e, çoğu kişi tanıyordur ama ben bir kez daha tanıtayım. E, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı'nda uzun süre akademisyenlik görevini e, sürdürmüş bir isim. E, ve e, İstanbul e, Tabip Odası'nda da e, başkanlık görevini ...sürdürmüş, zor zamanların başkanı olmuş Taner Hocamız. E, şu anda da Türk Tabipleri Birliği Yüksek Onur Kurulu üyesidir e, Taner Hocamız. Ve de e, çok iddialı bir başlıkla e, yeni kitabı okurla buluştu. Sağlığın Ölümü. Hoş geldiniz Hocam. Hoş bulduk. Sizlerle tekrar beraber olmak çok güzel. Daha önce de birkaç kere birlikte e, sağlığın çeşitli sorunlarını konuşmuştuk. E, Şimdi de kitabı e, konuşmak üzere. E, hocam. hocam hoş geldin, sağ ol. Hoş bulduk. Dün de belirttiği Sağlığın Ölümü ayrıntı e, yayınlarından çıktı. 255 sayfalık bir kitap ve çok e, keyifle okunan bir kitap. E, ama sadece keyiflen okunan değil, çok öğretici bir kitap. E, bir şey itiraf etmem lazım. Özellikle bu kitap dört ana bölümden oluşuyor. E, i̇şte Hekimin Yetişmesi kısmı var. Ve evet bir şey itiraf etmem lazım çekilmeyeceğim. Bu hekimin yetişmesi kısmında birkaç bölümde benim gözlerim yaşar dakikaten. Ee, hem diliyle hem anlattıklarınızla e, ben çok etkilendim. Gerçekten çok e, yürekten çok içten yazılmış bir e, bölüm. Bütün kitap öyle zaten. Onun için, bunun için ayrıca size teşekkür ederim. Ee, daha sonra anamnez avcısı e, can çekişen tıbbın anamnezi gibi bölümleri var. Eğer Ayşegül sen de uygun görürsen, Tanrı Hoca'ya ben şu ilk bölümde beni çok etkileyen bu e, ilk bölümle başlayayım. Daha sonra ikinci bölümü yani anamnez kısmını sana bırakayım, e, uygun görürseniz. Bir bu ön sözde e, kaleme aldığınız e, neoliberal politikaların bu sağlığı, ticari metale getirmesi bu çok söylenen bir şey, 20 yıldır. İşte hükümet başımızdaki hükümetin kararıyla imza attığı bir gelişme olmuştu bu Sağlıkta Dönüşüm Projesi. Ve bu proje boyunca o günden bugüne dek çeşitli mercilerde bu konu çok dile getirildi, eleştirildi. Ama çok güzel özetlemişsiniz. Onun için gerçekten okulları çok anlayabileceği, sağlık sektörü dışında çalışan insanların da çok net anlayabileceği bir şey. Çünkü tek tek neleri yitirdiğimizi e, iyi olacak adı altından neleri yitirdiğimizi anlatıyorsunuz. Ama bu hekimin yetişmesi kısmı beni etkilediğini söylediğim kısımda e, Ardeşen'de e, çocukluğunuz hmm. geçiyor. E, oradan hmm. İstanbul'a geçiş. İstanbul'da e, akrabalarınızın yanında e, çarşamba semti, vefa lisesi ben mesela vefa lisesinin Ders Saadet İdadi'yi Şahane olduğunu adını bilmiyorum bu kitaptan arandım. Öğretici taraflarınız var. yani Öğretim üyeliğiniz bu kitapta da ve bu bölümde de sürmüşler <gülüyor> Sonra Celal Paşa Bu arada örneğin Fatih Halk Evi'nden bahsediyorsunuz. Ya buralar çok önemli aslında. Yani. Bunlar Cumhuriyet'in çok önemli kurumlarıydı. Ve tamamen Rastlantı Eseri Yıldız Kentere ait bir dokumenter izliyordum. Orada da vardı Halk Eğitim. Ben çok küçükken hatırlıyorum. Kadıköy'de Bahriye Caddesi'neki halk eğitimi onların ne kadar kıymetli kurumlar olduğunu şimdi dönüp baktığınızda ve neler yetiştirdiğini gördüm o da çok etkiliydi ve kolera günleri tıp daha sonra dahiliye sınavı askerlik SSK Eyüp Hastanesi İstanbul Tıp Odası SSK Giresun Hastanesi 19 Mayıs Üniversitesi İstanbul Tıp ve mahkeme süreci tabi e, buralara ait söyleyeceğiniz var mı okurlar herhalde kitapta bunları çok ayrıntısıyla görecekler ama e, ne diyeceksiniz bu çocukluğunuz tıp fakültesi bütün bunları nasıl yaşadınız teşekkür ederim bir kere e, yani e, bu ögüler e, veya benzer e, olumlu e, sözler birçok e, arkadaşımdan birçok e, tanımadığım insanlardan da duyuyorum bu tabi beni çok mutlu ediyor e, Ayşegül e, yeni kitabı diye söz etti sanki çok kitap hani benzer kitaplar yazmışım da bu yenisi gibi bu benim bu anlamda ilk kitabım tıp kitaplarında bölümler yazdım birçok tıp kitabında ama bu benim ilk kitabım ve aslında bu kitabı yazma hikayesini bu vesileyle biraz anlatayım şimdi ya, sevgili Ali Özyurt bunu yani Ali Özyurt'u siz tanıyorsunuz. Daha önce yani açık radyo dinleyicilerinin de mutlaka karşılaştığı bir isimdir. Evet. Ee, ama ben burada sizlere özellikle ondan bahsetmeden e, geçmek istemedim. Yani o e, şimdi aramızda değil ve e, bir kanser hastalığıyla 16 yıl mücadele ettikten sonra e, onu yitirdik ve ya, iyi hekimlik, barış ve demokrasi e, mücadelesinde çok sıra dışı İstanbul Tayyip Odası'nın sıra dışı bir aktivistiydi. E, ve kitabı da e, ona e, ithaf ettim. Evet. Bir de sevgili Melih Aktan arkadaşım, o da tıp eğitimine kendini adamıştı. İstanbul Tıp Fakültesi Hematoloji Ana Bilim Dalı'nın öğretim üyesiydi. Şimdi ya bir kitap yazmak e, fikri, bir kere Ali'nin yazdığı kitaplar vardı ve o, o vesileyle ben de mutlaka bir kitap yazmalıyım diye düşünüyordum. E, ve birçok doktor arkadaşım var kitap yazan. Ama ben böyle farklı bir şey yazmalıyım. Ne yapmalıyım? Yani benzer şekilde işte anılar, işte hocalarla olan şeyler. Şu. Ya ben e, hekimliği e, içime sindirerek, yaşayarak uyguladım, uyguluyorum. 1975'te mezun olduktan bu yana. E, ve e, gerçekten çok içim sıkılıyor hekimliğin bugün geldiği noktada. Ben... E, yani en bana göre en belirgin olan ve niye insanlar benim kadar bu kadar belirgin görmüyorlar diye hala hayretle düşündüğüm hasta ile konuşma, hastaya yeterli vakit ayırma e, konusu beni en çok e, rahatsız eden şey. Ya hastaya yeterince vakit ayırmazsa bir hekim ve onunla olması gerektiği gibi konuşmazsa ve olması gerektiği gibi fizik muayene dediğimiz işte dört yöntemimiz var, onu ön sözde de bahsettim. Bu yöntemleri kullanmadan e, muayene etmese hekimlik olmaz ki bu. Ya bunun adı hekimlik değil. Bunun adı e, sermayeye para kazandırma e, işlemidir ancak. Yani çünkü bu beş, beş dakikalık sürelerle hastalar görülüyor. E, bu süre içerisinde sermayeye para kazandırmak için her türlü te i̇şte tetkik'i yazarsınız, ilaçlara yazarsınız, bunlar isabetli midir, değil midir, hiç önemi değil. Önemli olan bunlar yazılmış ve e, oralardan para kazanmış olsun. Mesele bu kadar basittir aslında ve yani e, bu konuda bir şey yazayım dedim. Ya benim işte 47 yılı buldu hekimlik mesleğimde e, ya hala unutmadığım çok böyle e, ya nasıl olur bu hastayla böyle konuşmayıp nasıl bu teşhisi koyamazlar dediğim epey bir hastam vardı. Ve ben dedim ki bu hastaların hikayelerini yazayım. İlk böyle başladı ve esas kitabın omurgasını bu anamnez Avcısı diye başlığı olan o 32 tane hikaye var. Bu hikayeler oluşturuyor. Esasında ben bunları yazmak istedim. Ama bunları yazarken bir yandan kitabın yazma sürecinde aklıma ya bunları ben yazıyorum da ya bunları yazan kişi... Kimdir, kimdir nasıl bir insandır işte nasıl hekim olmuştur ki yani ben e, biraz çarpıcı olsun diye hakikaten yani tesadüfen yani makine e, İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesine kaydımı götürecekken Cerraha Paşa'ya önce kaydımı yaptırmıştım. İki tane arkadaşım arasadım hani vefa ailesinden kanka e, niteliğinde arkadaşım. Onlar oraya kayıt yaptırıyorlar ben de kaydımı yaptırmışım daha önceden oradan kaydımı alıp İTÜ'ye götüreceğim. Ve onlara onlar ya falan ya niye böyle yapıyorsun gel beraber işte okuruz falan deyip beni orada ikna ettiler etmeselerdi ben şimdi tmm de belki olacaktım. Şimdi işte İstanbul Tayyip Odası ve TTV'de bulunuyorum. Fakat düşünüyorum da yani ya benim kişiliğime en uygun mesleği de böyle tesadüfen seçmişim çünkü ee, ya hakikaten mühendisliği belki severek yapmayacaktım düşünüyorum da benim dönemimde 69 mezunuyum vefadan 3 e, tane meslek vardı yani ya hakim ya doktor ya da mühendis olunacaktı biz de falizisinde itü itü itük şartlandırılmıştık beynimiz yıkanmıştı yani itü matematiğim de çok iyi değildi aslında ama ne yapıp edip ben itüyü kazandım yani ee, öyle bir eğitim aldık ama sonra doktor oldum ve bunu çok sevdim. Ve bunca zamandır uyguluyorum ve en çok benim içimi acıtan hasta ile konuşmak olayı artık kalktı. Ben bu konuda doktorların değil aslında yani doktor olmayan insanların kafasında hekimlik nasıl yapılır bunu onlara anlatabilmeyi hedefledim bu kitapta ama doktorlara da çok faydalı olacak özellikle öğrencilere çok faydalı olacak şeyler de yazdım. Tabii ki. Benim kişiliğimle ilgili şey, kimseyi ilgilendirmez. Bazı arkadaşlar hatta bu, bunu sen hani yaz, yazmasan da olur falan gibi. Fakat ben oraya yazarken dikkat ederseniz hep böyle bir takım bilgiler vermeye çalıştım. Evet. İşte İstanbul Tıp Fakültesi'nin hikayesini anlattım. Ee, i̇şte o Almanya'dan gelen e, hocaların evet. hikayesini anlattım. Vefa Lisesi, ben de bilmiyordum açıkçası bunları. Keşke o zaman okurken bana hocalarım söyleselerdi vefalızi. Ya mütercim Rüştü Paşa konağında okuduğumu ben bu kitabı yazarken evet. veya işte birkaç yıl önce bir e, e, boza gününe gittiğimde veya işte o plaket törenine gittiğimde öğrendim. Ya orası neher ne binaymış ve biz orada öylesine gidip geldik. Aa bu ki o öteki bina mesela yüksek öğretmen okulu olarak yapılmış. Mimar Kemalettin'miş onun mimarı. Bunları hiç bilmeden şey yaptım. Böylece e, sevindim. Doğrusu bu bilgiler senin de ilgini çekmiş, e, diğer e, okuyanların da ilgisini çeker diye düşündüm. E, böylece o birinci bölüm böyle oluştu. Bu e, hemen bir şey söyleyip sözü aşkıyla bırakmak istiyorum. E, özellikle bu analiz avcısı bölümünde e, bahsettiğin 32 öykü, e, bu öykülerden bir iki tane örneğin bal yemiş mi? başlığıyla başlayan bölümü. Bunları e, anlatırsam belki daha iyi yanlıştır. Bu 32 öykünün ne olduğu ya da anamnez e, dinleyiciler ama Ayşegül sana sözü bırakayım. Çok konuştum kusura bakma. Zevkle dinliyorum. Ee... Ben de o hikayelerden birini e, anlatmasını rica edecektim Taner hocamızdan. Evet. Acaba bir müzik arasından sonra mı anlatsak hocam yoksa hiç kesmeden mi devam etsek? Olur pek bir müzik arası 3 parça dinleyeceğiz. Sonuncu parça sana Taner. Sürpriz ama ilk parça Edward'dan <gülüyor> gidiyor. Bad habits isimli parça dinliyoruz. Teşekkürler. 27 Ocak 2023, 95.0 açıkladığı değiliz önce sağlık programında konuğumuz Profesör Doktor Taner Gören, Ed Şerim'den, müzik arasında Bad Abit isimli parçayı dinledik, söz Ayşegül'de. Ben küçük iki selamı getirmek istedim, Şahika Hocam yazmış, Taner Gören'i dinlemek sağlığa iyi gelir demiş. <gülüyor> so. Vedat Bulut so. Hocamız da diyor ki kulağımız sizde dinliyoruz diyor çalışırken size. E, i̇kisine çok de iyi. selam gönderelim. E, selam Hocamızın akademisyenliğinden ve öğreticiliğinden bahsettik. Aslında kitabın kapağından o öğreticilik başlıyor. Türk Tarifleri Birliği'nde e, demokrat e, kolun bir özelliği vardır. E, bu imvanları çok kullanmaz değil mi hocam? Hele kitap e, evet, çıkardığında, evet. yayınladığında... Evet hani bu ticari olan sağlık kitapları genelde ne kadar ünvanınız varsa e, oraya boca ediyorlar yaptığınız, ettiğiniz filan ama bizde sadece doktor diye e, geçiririz. E, pek ünvanlara yer verilmez. Oradan da bence e, bundan sonra sağlık kitabı yayınlayacakları bir e, öğüt belki oradan da geliyor. Tabi Türk tarafları bir Ayşe ekolünde de. olduktan sonra. Ayşe, Ayşe de, de dikkatini çektim bilmiyorum ee, bu mahkeme süreçleri ve gözaltının anlatıldığı kısımda çünkü savaş bir halk sağlığı sorunudur dediği için başı belaya giren öğretim üyelerinden bir tanesi önde gelen en az terste Taner hocam. Mahkemeye bir kalp anlatışı var. Ya muhteşem bir şey o ya. Yani çok çok <gülüyor> hakikaten çok severek okuduğum bir yer. Kalbin ne olduğunu anlatması <gülüyor> bir kardiyolog. İnanamıyorum hukuk sistemimiz bu haliyle de olsa anlamıştır bir parça. Evet Hacıgür. Evet, biz anamnez e, hikayesini böyle... istiyoruz. Anamnez evet. avcısının hikayelerinden istiyoruz. Çünkü e, sen e, bir şey, yani ismi ile ilgili bir soru sordun galiba. Yani bu e, sağlığın ölümü. Şimdi e, bunu anlatayım, hocam. Bunu anlatayım önce e, nasıl oldu. Ya, açıkçası ben bu e, kitaba ilk anda anamnez avcısı ismini koyacaktım. Ya anamnez avcısı. İnsanlar işte merak eder belki bu anamnez nedir falan ama kime sorduysam yok bu olmaz dediler. Yani bu, bu kitabı bir insanlar almazlar. Bir de doktor. Yani nedir doktorlukla ilgili falan. Ee, o zaman e, ya burada e, kulaklarını çınlatmak istiyorum. Sevgili Firuzan. Hani bildiğimiz Firuzan. Ee, ben uzun zamandır 2014'ten beri Gülün de hani sayesinde diyeyim. Bizim İstanbul Tayyip Odası'nın ilk edebiyat matineleri konuğu, değil mi? İlki oydu zannedersem, yazar Füruzandı. Orada tanıştık kendisiyle. Sonradan bazı sağlık sorunlarıyla ilgili bana gelmişti ve biz artık onunla edebiyat tartışıyoruz, konuşuyoruz falan. Ve açık söylemek gerekirse bu hikayeleri, böyle bir hikayeler yazmakta olduğumu söyleyince benden istemişti. Ben de okuyayım isterseniz fikrimi söyleyeyim diye. Ve e, işte ikisi bitmişti hikayelerimin gönderdim e, doğrusu beklemediğim bir cevap geldi dedi ki telefonda e, bir hafta kadar sonra hikayelerinize bayıldım dedi bu cümleyi kurdu e, bunları mutlaka yayınlamalısınız deyince ben tabi hızlandım ondan sonra. Ve isim konusunda onun da fikrini almıştım. Onun biliyorsunuz Parasız Yatılı diye çok ödül almış en ünlü bir hikaye kitabı vardır. Orada kitabın adı hikayelerinden birinin adıdır. Parasız Yatılı diye bir hikayenin adını koymuşlar. Ben de hikayelerden birinin adını koyacaktım. Hatta koydum da yani o da o, iyi falan dedi. Çocuğumu ne olur çocuğumu kurtarın diye bir hikaye vardır. O çok hakikaten ilginç bir hastadır o. Ee, onu koyacaktım ve doktor Metaner gören çocuğumu kurtarın. İlgi çeker diye düşündük. Sonra ben tabii ki nerede yayınlayacağız kim hangi yayınevi falan derken daha önce de tanışmıştım arkadaşım da tanışıklığı nedeniyle birlikte gittik ona ayrıntı yayınlarının ortağı İlbay Kahraman, sevgili İlbay Bey ona verdim ben metni. Ve bir 10-15 gün sonra işte ben okudum dedi gerçekten e, hatta yani kitabınız muhteşem olmuş gibi bir cümle de kurdu. Ben doğrusu o kadarını da beklemiyordum. Bu kitap yayınlanır dedi. Biz bunu yayınlayacağız dedi. Ve ondan sonra başladık artık yayın sürecine girdik düzeltmeler şunlar bunlar. Ve e, bir gün buluştuğumuzda dedi ki kitabın adı olarak ne düşünüyorsunuz dedi. Dedim ki vallahi tam karar veremedim yani çocuğumu kurtarın diye bir o hikayenin başlığını koymak istiyorum dedim. Aslında olabilir dedi ama dedi benim aklıma bir isim geldi dedi. Kabul ederseniz hani onu da koyabilir miyiz ne dersiniz dedi. Nedir dedim? Sağlığın ölümü dedi. Şimdi bakın yani gerçi İlvay ve sağlık sektöründe uzun zaman çalışmış sağlık alanını bilen bir insan ama yani sonuçta doktor değil ve e, bu kitabı okuyunca aklında beliren isim bu. Ben de zaten ya bu sağlık sistemimiz ölüyor falan e, bunu anlatmaya çalışıyorum insanlara. E, bunu anlatmak istemiştim. Ya bundan daha güzel bir isim olamaz dedim. Ve e, sağlığın ölümü ismi isim babası İlbay Kahraman'dır. Ön sözleri yazdım. İyi, tekrar ona da teşekkür ediyorum e, buradan. Ee, bu şekilde oluşuyor. Yani sağlığın ölümü çok çelişkili bir kelime değil mi? Yani sağlık ölümün karşılığı olan, karşıtı olan bir şey. Sağ olmak ve ölmek. Ama e, yani e, şu andaki sağlık sistemi bana göre insanları iyi eden bir sistem değil. Şu anda insanları öldüren bir sistem. Bu sadece Türkiye'de değil. Dünyada öyle. Yani sağlığın e, işte gövdesine pençelerini e, geçirmiş e, neoliberal kapitalizm birinci sırada ya şu anda sağlık alanı en çok para getiren e, rant alanları içerisinde birinci sırada eskiden silahtı sonra enerji geliyordu sonra sağlık geliyordu şimdi sağlık silah enerji haline dönüştü yani ya bu insanlığın büyük bir ayıbıdır ya insanların hastalıklarından para çıkarmak ya yani insanlar hani zengin e, olsalar bile e, o bu şimdiki sağlık sistemi e, yanlış tedaviler de uyguluyor e, birçok kez ve insanlar e, parayla para ölüyorlar yani böyle bir sağlık sistemi var şu anda öyle düşünüyorum yani e, bilmiyorum e, sonra bu hikayelerle ilgili sizin e, Aşkil senin dikkatini çeken hani hikayesi çok, o mesela çocuğumu kurtarın uzun bir hikayedir ama daha kısa hikayeler e, hocam siz tercih etin. Evet, yani bir de bu sağlığın ölümü dedim. Başlık açısından Yani bu hem sistem olarak sağlığın çökmesi, hem işte evet. ana vazgeçme bunlar ne aslında bu neoliberal politikalar içinde hekimin, sağlıkçının yaklaşımı da değişiyor, onu da beraberinde götürüyor. O da onun bir parçası. Onun için gerçekten sağlığın ölümü e, başlığı çok güzel seçilmiş bir başlık. E, i̇lbay bilir bunları yani o da sizin mezun olduğum <gülüyor> şey evet, evet, ben, Benden bir yıl sonra Başlamış orada ben <gülüyor> evet, yani. mezun oldum ama 76'da geçmiş Ben o zaman şey dayımın Hikayesini anlatayım orada hikayelerinden evet. bir tanesi Dayımın hikayesidir Öz dayımın ee, Gülmek diye Dayım e, bir e, işte emniyet müdürlüğü Yapmış oradan emekli olmuş Bir insan idi ee, Ve benim Vefalisesi'ne kaydımı yaparken o da hikayesi var. Yani müdür bir türlü işte ya İstanbul or, Pazar Ortaokulundan e, mezuniyet belgesini bir zarfın içine koymuşlar oradaki idareden. Üzerine de e, İstanbul Lisesi diye e, bir e, ibareye koymuşlar zarfın üzerine. İstanbul Lisesi ve ondan sonra Dayıma bunu gönderdik. Babam gönderdi. Ben işte İstanbul'a gideceğim, orada okuyacağım. Bizim çarşambada oturuyoruz. Oraya yakın Vefa Lisesi var. Gitmiş Vefa Lisesi'nin müdürüne. Dedim işte yeğenimin kaydını yapın diye. Ee, müdür almış bakmış ki üzerinde İstanbul Lisesi yazıyor. Demiş ki olmaz beyefendi demiş yani bakın İstanbul Lisesi demiş yazıyor. Siz İstanbul Lisesi'ne gideceksiniz demiş ki İstanbul Lisesi diye bilirse yok ki İstanbul Erkek Lisesi diye bir lise var ama o özel sınavla şey alıyor. Bu buraya Lalettay'ın İstanbul Lisesi diye öyle idareci orada yazmış. Siz bunu dikkate almayın lütfen yeğenimin kaydını buraya yapın. Hayır efendim olmaz. O da Karadenizli bir müdür. Ya olurdu olmazdı falan derken dayımın öyle pratik şeyi vardır. kağıdı mezuniyet belgesini çıkarmış zarftan. Zarfı da bir güzel yırtmış. Atmış çöpe. Bakın demiş İstanbul İzisi yok şu anda demiş. Sadece mezuniyet belgesi var. Lütfen kaydımı yapar mısınız demiş. Yenim yeğenimin demiş. Ve müdür yapmak zorunda kalmış. Ve biz vefa bu şekilde şey yapmışız. Şimdi dayım bir gün beni aradı. Dedi ya dedi ben dedi benim de öyle bir ağrı var ki dedi ben ne oturabiliyorum, ne kalkabiliyorum. Yani yatağa yatarken bir eziyet Yataktan kalkarken bir eziyet yani 15 gündür bu ağrım var ve artık geçmeyecek herhalde diyerek çaresiz seni aradım dedi. Ne yapmalıyım dedi falan. Dedim ki yani nasıl dedim bir ağrı işte ya belimde böyle sırtımın ortasında daha doğrusu sırtımda diyor sırtımın ortasında bir ağrı var. Hareket ettikçe artıyor. Peki dedim nasıl oldu bu dedim. Ya işte ben dedi gittim dedi arkadaşıma dedi mobilya dükkanı var dedi orada oturuyorduk dedi sohbet ediyorduk dedi. Ee, ...çok sohbet etmeyi seven ve gülmeyi de çok seven bir insan. O yüzden hikayenin başlığını da gülmek diye koydum. Çünkü onunla alakalı. Ee, ya dedi, işte bir hikaye e, anlattım dedi. Ee, tabii ki o ne hikayesi olduğunu ben bilmiyorum ama... ...onun anlattığı hikaye olarak... E, ...sonra kuzenim, onun kızı bana bir hikayesini anlattı. Ben de anlattığı hikaye olarak onu koydum. Şimdi... İşte o hikayede aslında bu sizin aldığınız ki, şey, nüshada ne yazık ki o hikaye yok. Şimdi yenisine hmm. koydum ben bunu. Çünkü onu ben düzeltmiştim koymuştum fakat editöryal çalışmada bir sıkıntı olmuş ve o yansıyamamış kitaba. ikinci baskıda bu hikaye olacak böyle bir şey <gülüyor> oldu. Çok üzüldüm aslında tabi. Şimdi işte gittim orada hikaye anlatmaya başladım diye. Anlattığı hikaye şu işte uçakla memleketten dönüyordum. Yanında bir kadıncağız var. İşte inişe geçtiğimizde ikide bir türbülansa giriyoruz. Ee, türbülansa girdikçe kadın eyvah düşeceğiz galiba falan diye çığlık bağırıyor falan. Ya artık iyice rahatsız oldum ve kadına döndüm. Dedim ki ya hanımefendi bakın bana tutunun ben evliyayım ben uçarım birlikte uçarız dedim deyince... Kadın bir şaşkınlıkla bana baktı ve gülmeye başladı ve bütün korkusu geçti kadının falan. E, i̇şte bu hikayeyi anlatıp e, hep beraber arkadaşlarıyla böyle kahkahalarla gülerken işte böyle bir kocaman bir kahkaha attım. O sırada sırtıma böyle koltukta hoplayarak bir kahkaha attım ve sırtıma bir ağrı saplandı. O zamandan beri bu ağrı geçmiyor dedi. Ben tabii ananınız avcısı olarak ipucunu yakaladım. Şimdi böyle koltuktan hoplayarak bir hareket sırasında sırtta bir anda bir ağrı olması bu omurgada spontan fraktür dediğimiz bir olayın belirtisi büyük bir ihtimalle dedim. Yani omurgada çökme kırığı olmuştur. Niye çökme kırığı olabilir? İki nedenle en sık olabilir. Bir, multip mielom dediğimiz kemikleri zayıflatan bir hastalık. İkincisi de prostat kanseri olabilir ve kemiğe sık metastaz yapar. Metastaz yaptığı yerde kemik zayıflamıştır, kırılmıştır o hareket sırasında. Dedim ki senin dedim mutlaka bir doktora gitmen lazım dedim ve işte orada tanıdık bir doktor arkadaşa e, gönderdim. O e, sağ olsun baktı etti falan beni aradı dedi işte biz dedi baktık dedi dahiliyeci arkadaşla gördü dedi karında dedi işte aort anevrizması bulduk dedi. Anevrizma ne kadar işte dört buçuk santim ya dört buçuk santim böyle bir ağrı yapmaz e, böyle olunca ben dedim peki dedim Trabzon'da bir arkadaşıma gönderdim. Ee, orada 3 gün yattı Trabzon Tıp Fakültesi'ne anevrizma deyince onlar da bir baksınlar falan. Onlar da bana dediler ki e, valla bu anevrizmadan gibi biz de düşünüyoruz deyince dedim ki anevrizma böyle aniden ağrı yapması için anevrizmanın e, patlamış olması gerekir. Hani aort damarında bir genişleme e, anevrizma dediğimiz şey. Var mı öyle bir bulgu? Hayır. O zaman dedim çıkarın İstanbul'a gönderin dedim. E, geldi İstanbul'a ben onu yatırdım. Ve e, ilk işim ona bir e, omurga filmi, düz bildiğimiz basit bir film çektirmek oldu. Bir de hemen kanını gönderdim e, protein elektroforezi için. Ya omurga filmine bir baktık, 8. omurgada çöpe kırığı var. Ertesi günde bir e, protein elektroforezi sonucu bir geldi. Şimdiye kadar gördüğüm en tipik M komponent dediğimiz kocaman bir multipielom myelom e, bulgusu. Ve böylece teşhisini multip miyelom olarak koyduk. Bu teşhisi sadece orada işte hoplarken sırtıma aniden bir ağrı saplandı. İşte bu anamnezin işte burada faydası. Burada işte ultrasonlar yapılmış bilmem ne yapılmış ama hastanın anamnezi alınmamış. Ve bunun en azından 4-5 tane doktor görmüş olduğu halde bu teşhis konamamış ne yazık ki. Ve ben bunu orada bu hikayeyi de bunu anlatmış oldum. Bunun gibi hepsi gerçek olan hikayeler var. Ee, hakikaten böyle hayretler içinde kaldığım hastalar nasıl olabilir? Ya iki sene teşhisi konamıyor, bir hasta var, sen böyle hastaları seversin diyerek İhsas arkadaşım bana bir hasta gönderdi, bir kadıncağız. İşte nefes darlığı var, yürürken işte nefesler alıyor, bacaklarında şişme var, karnı şişiyor, karında asit falan. Ee, ya tamam dedim, gönder dedim ve çok severim hakikaten ee, beni öyle iyi tanımış. Yatırdım ve asistanıma dedim ki gel dedim bak iki senedir teşhisi konamamış bir hasta var. Kadıncağız yatıyor yatakta ve bir yandan gözlemliyoruz. Daha bakar bakmaz boyun damarının ven dediğimiz toplar damarın böyle parmak gibi şişmiş olduğunu görüyorum. Dedim bu hasta bir kalp yetersizliği var evet. tamam. Peki başka ne olabilir şu bu falan. Biz yarım saat hastayla e, konuştuk ve ondan sonra muayeneye başladım. Muayenede. Bu boyun ven dolgunluğu dediğimiz şey derin nefes aldığı zaman sağ kalp yetersizliğinde görüle bir bulgudur. Bunun böyle biraz azalması gerekiyor. Yani o parmak gibi olan şey azıcık böyle küçülmesi gerekiyor. Bunu bekleyerek derin bir nefes al bakayım dedim kadıncağıza. Kadıncağız derin nefes alınca bırak azalmayı daha da belirginleşti. Daha da belirginleşince çok iyi bildiğim bir şey bu. Bu bulgunun adı var, kusmağıl belirtisi. Bu konstriktif perikarditte görülen bir şey. Ve e, tabii ki ipucunu yakalayınca, kalbinde dinleyince üçüncü bir ses var, perikardiyal nak. Ondan sonra işte asiti var ama ödemi daha geri. Bütün bunlar hepsi konstriktif perikardit. Çok... ...bilinen, tipik, kardiyolojinin en klasik konularından bir tanesidir. Kalbin etrafındaki zarın e, işte tüberküloz e, mikrobuna bağlı olarak... ...ya da başka bir takım nedenlerle kalbin etrafındaki perikard dediğimiz zar... ...böyle zırh gibi kireçleniyor. Ve bunun teşhisi basit bir akciğer filmiyle konuyor biliyor musunuz? Elinde anjiyo, sintigrafi, sayısız eko, bilgisayarlı tomografi, MR... Böyle bir tomar tetkik var ama aralarında bir tane akciğer filmi yok. Ve daha da acı olan bir şey var. Çok iyi bir radyolog belli ki bir bilgisayarlı tomografi raporu yazmış. Demiş ki bu aslında perikardta kalsifikasyonlar görülüyor. Eğer kliniği uygunsa konstriktif perikardit olabilir bu yönden incelenmesi diyor. Teşhisi koymuş aslında. Fakat, yani yeri var yani. var e, kimse okumamış bunu ya. Yani... Bırakın hastaya zaman ayırmayı, istenilen tetkikin raporunu bile okumaya zaman bulamayan hekimin bulamadığı bir sağlık sisteminde Hekim zorla, e, baskı ile çalıştırılmak zorunda. Burada hekim suçlu değil. Burada sistem suçlu. Hekim önüne e, hastalar gönderiliyor, bakacaksın deniyor. E, yani en çarpıcı şeylerden bir tanesi de bu. Tabii kadıncağız, iki adım atamayan kadın, biz hemen organize ettik. Kalbin etrafındaki zarı ameliyatla çıkarttırdık. Perikardiyektomi diyoruz. Ve ondan sonra kadın yeniden dünyaya geldi. Ve sürekli, hala yaşıyor ve beni arayıp işte sana sürekli dua ediyorum deyip duruyor kadıncağız yani. Ee, böyle bir hikaye. Bunun gibi e, hikayeler var. Esas omurgayı bu hikayeler oluşturuyor. Ee, burada ben tıbbi kelimeleri olabildiğince insanların anlayacağı şekilde açıklayarak yazdım ki yani bir doktor aslında e, olması gereken doktorluk nasıl bir şey ve bir doktor nasıl düşünür bunları e, insanlara anlatmaya çalıştım açıkçası. Böyle. Evet. Evet Ayşe. Hocam bu İstanbul Tıp Fakültesi'nde de okutulacak bir, okutulabilecek bir kitap diye düşünüyorum. Ee, öğrencilere özellikle anamnezi anlatmak için e, tıp eğitimi derslerinde e, okutulabilir diye düşünüyorum. Tabii nasıl olur e, şu dönemde bilmiyorum ama e, okutulsa çok ilgilerini çekeceğini düşünüyorum. ve Yani hekim olmakta da heyecanlandıracak onları. Hı hı. Tabii. Peki bir müzik arası daha verelim sonra son bölüme geçeriz ee, uygunsa eğer bu kez Fransızca bir parça Partner Partiküliye isimli gruptan aynı ismi taşıyan parçayı dinliyoruz Partner Partiküliye. Partner Partiküliye 27 Ocak 2023 tarihinde 95.0 açık radyodayız önce sağlık programında bu gruptan aynı isimli Partner Partiküliye isimli parçayı dinledik konuğumuz Profesör Doktor Taner Gören. Ve Sağlığın Ölümü ayrıntı yayınlarından çıkan 255 sayfalık bir soluk dokunan çok keyifli, çok öğretici, çok da vicdani bir kitap bu. Ben böyle tanımadım. Ben çok sevdim. Gerçekten bu laf olsun söylenmiş bir şey değil. Son 10 dakikamız var. Evet Ayşegül sözlerdi. Hocam ne hakkı hakkında bize son 10 dakikamıza giriyoruz. Neler söylemek istersiniz? Bu da bir hasta hakkı olarak olmalı neydi bak anamnez hakkı dedi ya hastanın <gülüyor> anamnez hakkı çok güzel bir şey söyledi <gülüyor> Evet evet gerçekten yani insanlar böyle bir haklarının olduğunu <gülüyor> bilmediklerini Hani çok rahatlıkla söyleyebiliriz evet yani insanlar sağlık kurumlarına git doktora hekime gittiklerinde aslında anamnez hakları var ve bunun farkında olmadıkları gibi. Mesela hasta içeri giriyor poliklinik kapısından doktorun yanına dışarıdakiler birazcık böyle süreleri aştığı zaman ya işte niye çıkmıyor niye bu kadar uzadı iş falan hani ben kitabımda bunu ironik olarak bazı acemi doktorlar bir türlü hastayı işte yeterince bakamıyorlar ve süreyi uzatıyorlar bu ki olması gerekeni yapıyor e, Acemi Doktor diyerek e, orada ironi e, yaptığım bir, bir bölümünde böyle yazdım. Ya şimdi e, ya insanlar doktora geliyorlar e, ve diyorlar ki ya doktor bey ya işte bir MR çektirsek evet. e, bir bilgisayarlı tomografi çektirsek e, yani istemeyecek misiniz benden bir MR? Değil mi? Siz de rahatsızıyorsunuzdur bu, bu evet, tür şeyleri. Evet. Evet. Ya ben istiyorum yani bu kitapta sonra ya doktor bey Geldim size, siz benim anamnezimi almadınız, benim fizik muayenemi yapmadınız. E, vallahi işte böyle bir kitap okudum, bir doktor yazmış e, anamnez olmadan hekimlik olmaz, bu fizik muayene olmadan hekimlik olmaz diyor. E, ne diyorsunuz yani? Benim kafam karıştı falan e, gibi bir e, şeyler, cümleler kuran insanlar olur mu acaba? E, diye böyle bir yani biraz fazla ütopik bir şey umut ama umut olmadan hiçbir şey olmaz. Ama hakikaten yani işin biraz daha gerçekçi söylemek gerekirse insanların yönetimden bunu talep etmeleri bir yerde hedefliyorum. Yani çünkü benim biraz hekimlerden umudum kesildi yani hekim arkadaşlar. Bunu farkındalar. Ee, i̇şte yani işte biz mecburuz. Ne yapalım? İşte yani önümüze hastaları koyuyorlar ve ben bizler bakmak zorundayız. Hayır yani bu, burada isyan etmek gerekiyor. Burada e, ben 5 dakikada hasta bakmam diyebilmesi gerekiyor hekimlerin ama birçok faktör var. Bunu diyemiyorlar. Çünkü yani sonuçta e, geçindirmek zorunda oldukları aileleri var. Çocukları okuyor vesaire falan. E, karşı çıktıkları zaman böyle bir sisteme e, sor şeyler açılıyor. İşte başlarken yani böyle şeyler konuştuk galiba. Yani uzun anamlar alan insa veya uzun e, bakan doktorlara uyarılar geliyor falan. E, ben halkın e, Yönetimden bunu talep etmesini şey yapıyorum, e, beklentisi için de ben bu kitabı yazdım. Ya Anamnez, e, hasta ile konuşmanın adı. Yani e, işte 2500 yıl öncesinden bize ulaşan bir kelime, e, eski Yunanca hatırlama anlamında. Ve bu bir ritüel aslında. Yani e, bugün e, bir, bir sürü ritüel var. yani Mesela işte dini ritüelleri düşünün, hani namaz kılmak. E, sırasında işte selam verin, vermezse o namaz namaz olmaz mesela ben böyle bir şey aklıma geldi ben benim e, hocam e, yani Kur'an kursuna da gittim çok değerli bir hocam vardı yani bu, bunlar ritüeldir bu tıbbın ritüeli de budur yani hekimin ritüeli hasta ile konuşacaksın onunla göz teması kuracaksın ve bir de şu var yani bu anlamda fizik muayenenin yapılmaması e, şimdi hasta ile hekim arasında bir iletişim ...kurulması gerekiyor. Bu kurulmadan... ...hekimlik olmaz ki. Yani sizler de... ...hani bunu... E, e, yani bu, bu, ...bunu görüyorsunuz... E, ...mutlaka. E, i̇şte anamdız fizik muayene... ...hekimle hasta arasında saygıya... ...sevgiye dayalı bir iletişimin... ...kurulmasını sağlayan en önemli... E, ...hekimliğin ritüeli. Ya bu olmadan olmaz. Ya bunu... E, ...yani niye başka hekim arkadaşlarım da benim kadar... ...duyarlı olmuyorlar diye... Ben biraz hayıflanıyorum açıkçası ama ben eninde sonunda e, işin bu noktadan giderek çözüleceğinden e, çözüleceğine inanıyorum. Gerek hekimler gerekse halk e, biz hekimliği olması gerektiği gibi yapmak istiyoruz. Böyle bir sistem istiyoruz sağlık sistemi. Bir de şu var tabii ya hekimlik hakikaten bu bu neden bu hale geldi? Hekimlikten para kazanmak olayı gerçekten insanlığın büyük ayıbı. Ya insanlar hasta olsunlar. Ee, ve ondan sonra gelsinler, onların hastalığından biz para kazanalım. Yani bugün e, işte tek ülke var, Küba, hekimlikten sağlıstan işte hekimlik hizmetinden para kazanmanın yasak olduğu e, bir tek ülke var. O da Küba ve Küba'da biliyorsunuz hani sizlerde tıbbın ne kadar ileri olduğunu değil mi? Yani tıpta da yani bilimsel araştırmalar e, gayet iyi durumda. E, benim doğrusu beklentim bu kitaptan umudum. İnsanlar bir parça anlayabilirler mi? Hani hastayla konuşmanın, hekimin ne kadar önemli olduğunu ve anamnez kelimesini kafalarına e, yerleştirsinler, bunu öğrensinler istedim. Onun için de anamnez avcısı kelimesini, e, daha doğrusu lakabını evet. orada koydum. Yani bütün hikayelerde bir doktor var ve doktorun adı yok, adı anamnez avcısı bunu da tabi nereden esinlendiğimi de kitapta yazdım. Burada da söyleyeyim. Uruguaylı işte yazar Eduardo Galeano'nun Hikaye Avcısı diye bir kitabı böyle bunları yazarken o gözüme ilişti orada. Hikaye Avcısı kütüphanımda duruyor. Zaman zaman hikayelere karıştırıyorum, bakıyorum. Aa, dedim ki ya burada ben de anamnez avcısı, çünkü anamnez bir yerde hikaye demek aslında. Hastanın hikayesi demek. Aynen hikaye avcısının bir başka versiyonu olmuş oldu e, anamnez avcısı ve bunu e, hatta kitabın adı diye düşündüm ama sonra sadece doktorun lakabı olarak kaldı. E, sürekli hikayelerde anamnez anamnez anamnez o kadar çok tekrar ediliyor ki bunu e, insanlar sanıyorum okuyanlar artık bir daha unutmayacaklardır diye düşünüyorum yani açıyorsun. Hikaye avcısından esinlendiğini söyledin. Sen biraz önce anamnez avcısından bahsedeyince benim de aklıma Louis Pasteur başta olmak üzere mikropların buluşmuşunu anlatan Mikrop Avcısı diye bir kitap vardır. Ee, <gülüyor> Milli böyle 45-50'li yılların baskısı sonra yenilendi evet. falan. Ee, ben de mikrop avcısını düşündüm. Bak <gülüyor> herkes kendi tarafına çekiyor herhalde Taner. <gülüyor> evet, evet, evet. Çok iyi bir hani Bir ara e, sen bahsederken e, meslektaşlarımız özellikle genç meslektaşlarımız bu anamnezin önemini algılamaları çok önemli bir konu dedin. Acaba tıp fakülteleri alıp bir takım e, en azından son sınıf öğrenciler falan dağıtır mı diye. Ama tabii e, düzene pek paralel gitmeyen bir kitap olduğu için bu zor bir şey yani. <gülüyor> kolay kolay yapmazlar bunu diye düşünüyorum. E, ama keşke yapsalardı. Ve e, senin bahsettiğin çünkü Anamnez almak aslında bilmedikleri bir şey olduğunu zannetmiyorum. Belki yavaş yavaş öğretilemiyor ama e, buna vakit yok. Belki de e, görüntülemeler, gereksiz bir takım pahalı tetkikler yapılırsa hastanın gözü boyanıyor. Daha modern, daha çağdaş hekim havası verilmek isteniyor. Bütün bunlar var. Aslında çok faktörün devreye girdiği bir sorun bu herhalde. Ama işin dönüyor dolaşıyor sonunda yine... E, bu neoliberal politikalar ve sağlığın bir ticari meta haline gelmesi çok farklı açılardan gelip bu, e, insanların sağlığına da e, bir böyle şey, kara bulut gibi oturmuş oluyor. E, ne diyeyim ben sadece sana teşekkür ediyorum böyle bir e, kitabı. Cesurca yazılmış bir kitabı e, ve çok güzel yazılmış kitabı. Bizlere kazandırdığın için sağ Her zaman gibi e, o, e, şey, eşsiz mütevaziliğinle ee, çok güzel bir <gülüyor> ser, sağ kazandırmışsın. Türk okuruna sağlasın. Ayşe. Hocam şimdi sürpriz bu... şarkımıza doğru geliyoruz. Kitap için evet. çok teşekkür ederiz e, hocamıza. Acaba kapatırken bir e, Karadeniz fıkrasıyla mı o şarkıya doğru gitsek diye düşündüm. E, Taner'de vardır Karadeniz fıkrası. Ben de yoktur. Bilmiyorum. Taner hazır mı? Bilmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> ya, e, yani hakikaten e... Yani Temel e, ve Cemal e, çok, e, hakikaten hayatımda onların önemi çok. E, ben e, bir sunumda da kullanmıştım. E, şimdi Temel üniversitede okurken e, yaz tatilinde memlekete gidiyor. E, memlekette ben de aynı şeyleri yaşadım. E, benim de annemin çok güzel bir ineği vardı. Onları Onu, onu çıkarttır, otlatırdım temelde gitmiş ve inekleri, iki tane inekleri var onları çıkartmış, otlatıyor falan. İki ineğin arasında durup bir fotoğraf çektirmiş ve bunu işte köyden manzaralarla ilgili bir fikir olsun diye arkadaşlarına gönderme kararı almış ve zarfın içine koymuş ve arkadaşlarına göndermiş. Bakmışlar temelden bir mektup, bakmışlar içinde fotoğraf var. Bu Fotoğrafta iki inek arasında temel duruyorlar. Gülüyor temel. Ee, ve ben de çok yapmışımdır eskiden o fotoğraf çekme zamanlarında. Fotoğraf gönderirken arkasına mutlaka bir şeyler yazardık. Ee, bir şeyler yazılır. Ee, acaba bir şey yazmış mı diye bakmışlar. Yazmış temel. Ee, Ortatacı penim demiş. Peki. <gülüyor> çok teşekkürler her şey için. E, bu arada kitabında yer alan ve e, özellikle bu e, Karadeniz'de belli yörelerde hani Rumca konuşulması, komşular e, ve çarşambaya geldiğin zaman da böyle bir hava yaşıyorsun, e, komşular var. Ben de o zaman sana acaba bir İhsan Eş ve Aşileas isim birlikte söylediği bir Karadeniz türküsüyle e, istedim. sana böyle bir e, hoşuna gideceğini düşündüm. Hasan Giri seslendirecek evet. Önüzler'de insan eşi değil mi? Biliyorsunuz. Evet, evet, evet. Peki bu parçayla veda edelim. Tekrar tekrar teşekkürler. Çok teşekkür ederim. Birine, ağzına, yüreğine sağlıklar. Çok teşekkürler konuk konu bu videonun programına. Güzel hafta sonları. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Ben evet. de hafta sonu izliyorum. Bütün açık radyo dinleyicilerine. Sevgiler sağlıklı iyi bir sağlık sistemi en kısa zamanda olsun diye diliyorum. Sağ olsun, Çok teşekkürler. Hoşça efendim.